Peygamberlere iman 30 Bütün peygamberlere iman etmek Müslümanlıkta esastır. Lugat manası bakımından peygamber haber veren kimse demektir. Din teriminde ise Allahu Teala'nın kullarına dinlerini bildirmek için görevlendirdiği seçkin insanların her birine peygamber denir.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 Bir peygamberin gerçek peygamber olduğunu doğrulamak için Yüce Allah o işi peygamberlerinin eliyle ortaya çıkarır. 32. Keramet Bir kısım olağanüstü işlerdir. Yüce Allah'ın kudretiyle veli kulları tarafından meydana getirilir. Bu kerametler de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 ve peygamberin sünneti üzere yürümeyen bazı bayağı kimselerden meydana çıkan ve olağanüstü bir halde görülen bir takım olaylardır ki o şahsın büyüklüğünü göstermez ve hiçbir zaman keramet ve mucize derecesine varamaz. Fakat yalan yere peygamberlik davasına kalkışan kimseleri elinden ne mucize, ne keramet ve ne de başka olağanüstü işler çıkar. Böyle yalancı kimselerin mucize veya harika diye meydana koyacakları şeyler bir gözbağcılıktır veya bazı ilmi kurallara dayanan bir sanat eseridir. Bunların asıl maksatları hemen meydana çıkar. Onların yaptıklarından daha güzelini başkaları da yapabilir. Yalan yere peygamberlik davasında bulunanların nasıl bir sonuçta karşılaştıkları, yalanlarının nasıl meydana çıktığı tarihlerde bellidir. 34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 35. Yüce Allah'ın ilk peygamberi Hazreti Adem Aleyhisselam'dır. Son ve en büyük peygamberi de bizim sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Son peygamber olduğu için peygamber efendimize Hatemül Embiya, peygamberlerin sonuncusu denmiştir. Bu iki peygamber arasında sayılarını ancak Allah'ın bildiği çok peygamber bulunmuştur. Kuranda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 Şuayb, Musa, Harun, Davut, Süleyman, İlyas, Elyesa, Zülkif, Yunus, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlardan başka Kur'an-ı Kerim'de adları geçen Üzeyir, Lokman ve Zülkarneyn isimli üç zat daha vardır ki bunların peygamber veya veli oldukları ihtilaflıdır. Bunların da pek büyük kimseler olduklarında şüphe yoktur. Bu saygıdeğer peygamberlere ait bilgi kitabımızın 10. bölümünde verilecektir.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 Peygamberler sadıktırlar. Her hususta doğru sözlüdürler. Kendilerinden asla yalan çıkmaz. İki, Peygamberler emindirler. Gerek peygamberlik konusunda, gerek diğer konularda her türlü güvene sahiptirler. Kendilerinde asla hainlik bulunmaz. Üç,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 Bayağı işlerden tamamen beridirler. İffet ve ismet sahibidirler. 5. Peygamberler tebliğ sıfatına sahiptirler. Emrolundukları şeriat hükümlerini olduğu gibi ümmetlerine bildirirler. Şeriat hükümlerinden herhangi birini saklamış veya unutmuş olmaları asla düşünülemez. Böyle bir şey peygamberlik şanına yakışmaz.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 bütün peygamberleri böyle tanıyıp doğrulamak imanımızın sıhhati için şarttır. 37 Peygamberlerin insanları yola getirmek ve onların kötü hallerini düzeltmek için Yüce Allah tarafından gönderilmiş oldukları güzelce düşünülünce, onlara iman etmenin gereği ve önemi kendiliğinden anlaşılmış olur. Gerçek şu ki, peygamberlere iman etmek, onların yüksek huy ve vasıflarını bilip doğrulamak, onlara son derece saygılı olmak bizim için kesin bir görevdir. Peygamberlere iman etmeyen bir kimse,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 Thank <laughs> you.